ne diyoruz kabirde sorulacak olan üç soru insanın her insanın karşılaşacağı cevaplamak ya da cevaplamamak arasında gidip geleceği bu üç önemli soru men rabbuk rabbin kim o ma dinuk dinin ne o men nebiyuk peygamberin kim önemli olan bu soruların cevabını bilmek değil Ne demek bu? Yani dünyada bunların cevabını ezberleyip bilmek, bana sorulursa böyle derim demek değil. Senin bütün hayatının bir sonucu olarak, imanın ve salih amellerinin bir sonucu olarak vereceğin bir cevap. Çünkü münafık diyor ki peygamberimiz hadis-i şerifte, kabirde diyecek ki kendisine sorulduğu zaman, men rabbuk dendiği zaman, Rabbin kim? Münafık diyecek ki, ha ha, la edri, bilemiyorum. İnsanlar bir şey söylüyordu, duyuyordum. Ama şu an bilmiyorum. Demek ki kabirde bu soruya doğru cevap vermek istiyorsak, bu sorulara bütün hayatımızda ne yapmamız lazım? Bu soruların gereğince yaşamaya adamamız lazım. O şekilde yaşayacaksın ki bu sorulara cevap verebilesin. İnsanlar söylerken duydum, kitapta okudum böyleydi, hazırlıklı gideyim, kabirde bunlara cevap veririm diye gider. Ama bunun aksine yaşarsan ne yapamazsın? Bu sorulara cevap veremezsin. Dedik ki müellif rahimahullah bu kabirde sorulacak olan üç esas soruya geçmeden önce üç tane giriş yapıyor. Geçen hafta biz bu ikinci girişi aldık. İkinci girizgah. Neydi bu? Diyor ki müellif rahimahullah İ'lem rahimekallah Allah sana rahmet eylesin bil ki Allah sana rahmet eylesin bil ki her erkek ve kadın Müslümana şu üç konuyu bilmesi gerekir. Yani müellif yazar Rahimahullah Konunun özüne Birden dalmıyor Birden girmiyor Yani Bismillahirrahmanirrahim Kabirde sana 3 soru sorulacak Sana bu Rabbin kim denilirse de ki Allah'tır Demiyor O kitabın Ana meselesi ana konusu Ama O ana konuya giderken ne yapmış bize Basamaklar koymuş Adım adım bizi o konuya ne yapıyor Götürüyor. Bizi o konuyu hazırlıyor. Hayatta böyle. Peygamberlere de baktığınız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş 9 sene sonra fa namaz farz kılınmış. 9 sene sonra. Yani 9 sene boyunca insanlar bir şeyler hazırlanmış. Yani Ebu Bekir radiyallahu anhu Mekke'de düşünün. 9 sene boyunca namaz farz değil Ebu Bekir'e radiyallahu anhu. Ebu Cehil'e de farz değil. Yani Ebu Bekir ve Ebu Cehil yan yana koyun. İkisinde de farz olarak kılması gerektikleri namaz yok. Peki Ebubekir Ebubekir yapan, Ebu Cehil Ebu Cehil yapan ne? Tevhid. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza hazırlamak için, zekat hazırlamak için, oruca hazırlamak için, devlete insanlar hazırlamak için ne yapıyor? Basamaklar. Tek tek çıkılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları bir dönem geliyor. Kabirlere gidip ziyaret etmekten alıkoyuyor. Diyor ki kabirlere gidemezsiniz, yasak. Niye yasak? Çünkü kabirlerde ne var? İnsanların gidip medet ummaları, oradan yardım istemeleri, oraya kurban kesmeleri, adak adamaları var. Önce peygamberimiz yasaklıyor, dur diyor. Nasıl bugün de mesela böyle bakın. Velev ki insanlar için faydalı olan bir şey olsa bile. O şeyde insanlar hata işliyorsa önce devlet onu ne yapıyor? yasaklıyor, durun diyor, yasak. Sonra gerekli düzenlemeleri yapıyor. Ondan sonra diyor tamam. Serbest. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Ela inni nuhituukum an ziyareti'l kubur." Ben diyor sizleri kabir ziyaretinden yasaklamıştım. Ela fezuuruha. Şimdi onu ziyaret edebilirsiniz kabirleri. Şimdi ziyaret edin. Peygamberimiz bunu ne zaman söylüyor? Ümmete ashab'a belli bir hazırlık yaptıktan sonra şimdi diyor kabirleri ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabir ziyaret faydalı bir şey. Ne o? Faydası hadisin devamında diyor ki size diyor ölümü hatırlatır. Size ölümü hatırlatır. Şimdi burada müellif de rahimahullah, şeyh rahimahullah bu kabirle alakalı, kabirde sorulacak sorularla alakalı lap diyor konuya girmiyor. Bir hazırlık lazım çünkü. Rabbin kim sorusuna gelene kadar bir hazırlık lazım. Dini bilmen lazım ki Rabbi bilesin. Rabbin sana bu dini gönderen Rabbini tanıman lazım. Senden asıl istediği esasın temel şeyin ne olduğunu ne yapman lazım? Bilmen lazım. Diyor ki birincisi şunu bilmen lazım ki en Allah halakana ve razakana velem yetrukne hemelâ Allah-u Teala bizi yarattı, bize rızık verdi, yani dünyaya gönderdi bizi. Bu dünyaya biz sonradan geldik, misafirleriz. Buranın yerlileri değiliz, burada kalıcılar değiliz. Bizi başı boş bırakmadı ama. Bu da var diyor. Biz burada başı boş dünyaya gidin. Hayvan gibi otlayın, dolaşın, gezin. hani hiçbir şey yok. Köpek şimdi sokakta gezerken bir programı var mı? Öğlenleyin şurada olayım. İkindi de şurada olayım. Yok. Nerede bir dişi görüyor, orada sıkıştırıyor. Nerede çöp görüyor, yemek orada yiyor. Değil mi? Bir programsızlık var. Başı boş o bu manada. Ama insan başı boş mu? Değil. Şimdi biliyorsun diyorsun ki saat onda eve gitmem lazım var bir daha var ol insanlar elbet <gülüyor> Allah teala diyor hayvandan daha aşağı elbette var öyle hayvan gibi yaşayan da hayvandan daha da aşağı insanlar ama şimdi sen biliyorsun programını başıboş değilsin hem dünyevi hayatında başıboş değilsin dini hayatında da başıboş olamazsın eğer başıboş yaşıyorsan bil ki sen kendinden kaçıyorsun yaratılmak gayenden kaçıyorsun diyor ki müellif bilah diyor, bel ersele İleyna Rasûle. Allah Teala bizleri başa boş yaratmadı. Bize Rasul gönderdi. Bize elçi gönderdi. Kim buna itaat ederse ne var Cennete gider. Kim de buna isyan ederse cehenneme gider. Senin dünyadaki buranın yerleşik hayatına sahip olmayan bir yaratık olarak, varlık olarak gönderilme hedefin, amacın bir Rasul var, bir elçi var. Buna itaat edersen cennete gireceksin. Buna isyan edersen ne yapacaksın? Cehenneme. Cehenneme gireceksin diyor. İlk başamak, ilk basamak bu. müellif diyor ki bunu bil önce. Bunu oturt kendine. Yani öyle alnı, hayatı boyunca hiç sezze gitmemiş. Hocamızın dediği gibi, deminden vermiş olduğumuz örnekte yaşayan insanlar gibi olma diyor. Başıboş değilsin çünkü sen. Belli bir kayıtlar altında yaşayan, işi olan, gücü olan, sorumlulukları olan bir yaratıksın. İkincisi, Diyor ki müellif, Ennallaha la yardda en yuşreke mahu ahadun fî ibadetihî. Allah-u Teala seni bu dünyaya belli bir hedef için gönderdi, gaye için gönderdi. İbadet. Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ liyâ bulun. Ben cinnler ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. allah Teala'nın razı olmadığı bir şey var. İbadette kendisininle birlikte başkasına ne yapılması? İbadet edilmesi, yapılmasıdır. Yalnızca Allah'a yapılması gereken şeyleri yalnızca Allah yapmak gerekiyor. Eğer Allah'la birlikte o şeyi başkasına yapıyorsan bu yemin olabilir. Yemine de hadisteki dersteki zikrettiğimiz hadisi hatırlayın. Men halefe bi gayri fakat fekat eşrake. Kim Allah'tan başkasını adına yemin ederse ne yapmış olur? Şirk koşmuş olur. Bilmemiz gereken ikinci esas da şu ki Allahu Teala Kendisiyle birlikte başkasına ibadet etmekten kesinlikle asla razı değildir. Ferev ki bu kendisine ile birlikte ibadet olunan Allah'a yakın bir melek olsun, Allah'a yakın bir ne olsun? Rasul olsun. Değişmez. Salih bir kimse olsun değişmez. Üçüncüsü ise üçüncüsü ise bunları bildikten sonra, başıboş gönderilmediğini bildikten sonra. Allahu Teala'nın yalnızca ibadeti hak edenin o olduğunu bildikten sonra. Üçüncüsü. Bu esasları çiğneyen, Allahu Teala'ya ibadette ortak koşan, şirk koşanlara karşı takınman gereken tavır. Tavır, muamele ne olacak? Çünkü bu da imandan. Yani şirki bildin, şirkten kaçındın, Ama şirk işleyen insanlara karşı pozisyonun ne olacak? Konumun ne olacak? Bunu da bilmen gerekiyor. Üçüncüsü de bu diyor ki: "Enne men etâ'ar rasûlaha ve Kim Allah Kim Allah'ın Resulüne itaat eder ve Allah Teala'yı birlerse La يجوز له موالات من حاد الله ورسوله الله و رسولüne düşmanlık edenlere muhabbet beslemesi, muhalat etmesi caiz olmaz. Muhalat etmesi caiz olmaz. Ve لو ki akrabe qareb velen ki bu en yakın akrabası olsa bile sonra ayeti zikrediyor müellif eee Burada Muhalefet meselesine değinmek istiyorum. Muhalefet nedir? Muhalefet diyor ki almel ikiye ayrılır. Muhalefet ikiye ayrılır. Bir yani muhalefetin kelime manası nusret. Ne demek nusret? Yardım, destek, sevgi. Yardım, destek, sevgi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki "Hunalikel velayetullillah." Yani muhabbet, sevgi.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 Allah-u Teala diyor ki, Hak olan velayet, hak olan Allah'ındır. Velayet ikiye ayrılıyor. Birisi, insanı dinden çıkaran velayet. Muvallat. Dinden çıkarır. Kişi ne zaman dinden çıkar? Kişi, velev ki Allah'a ibadet etse, velev ki Resul'a itaat etse, ama şirk ve şirk ehline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 Dünyevi bir şeyden dolayı seviyor adam. Menfaat, çıkar. Sabeden haltı bir balta. Allah Teala mümtehine suresinde diyor ki: Ya eyu helzil ey iman edenler, la tettakhu aduvi. Düşmanımı ne yapmayın? Edinmeyin. Bu adu vakum. Düşmanınızı edinmeyin. Evliya. Neyle edinmeyin? Yardım edeceğiniz, sevdiğiniz, onların sizi sevdiği kişiler edinmeyin.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 Burada diyor tuvalet temizliyoruz biz diyor yani. Annem gidiyor diyor işte diyor tuvalet temizliyor. Babam gidiyor sokak temizliyor. Biz diyor yani genel manada konuşuyor. yüzde %70'i neyse öyle. Ama geldiği zaman memlekede diyor ki Almanlar böyle, Almanlar şöyle. Şimdi burada Almanlar olsaydı böyle yaparlardı. Bu da caiz. Ama bu adamı dinden çıkarmaz. Ama derse ki ya Almanların dini dört dörtlük adamların dini. Gelsinler şurada işte onlar burayı onların dinleri kalif olsun, üstün olsun. Onların yani onlar e, hakim olsun. Onların dini bizim yani dediğimiz gibi yan yana olsun, beraber olsun. Çanları çalsın. Böyle bir şey söylerse bir insan dinden çıkar. İbni Kesir diyor ki bu Mümtahine suresinin iniş sebebini "Ey iman edenler, düşmanımı ve düşmanlarınızı düşman edin, şey yapmayın. Dost edinmeyin." ayeti. Sahabeden haltı İbni haltım İbni Balta' var radıyallahu anh. Aslı Mekkeli değil. Mekke'ye sonradan yerleşmiş birisi.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 sattığı, aldığı ticareti var. Akrabaları var. Peygamberimizin yanında bulunan Ebu Bekir olsun, Ömer olsun, Osman olsun, Ali olsun radıyallahu anhüm. Bunlar Mekkeli adamlar. Mekkeliler. Bunların oradaki malını koruyacak, akrabasını koruyacak bir neyi var? Çevresi var. Zayi olmaz. Hatıb-ı İbni böyle düşünüyor. Diyor ki, benim hissediyor Mekke'de böyle bir şeyim yok.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 Bu sahabe de Hatıb-ı Balta, dünyevi kaygılardan dolayı Müslümanların Mekke'ye gidip Mekke'ye edeceklerini yani saldıracaklarını Mekkeliler haber veriyor. Bir kadınla birlikte ne yapıyor? Mektup yazarak gönderiyor. Gizli bir şekilde. Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam'a haber veriliyor bu. Kadın yakalanıyor. Kadının üzerinden bu şey çıkıyor. Mektup çıkıyor. Ömer ibn Kattab diyor ki, Ey Allah'ın Resulü, bırak da şu adamın boynunu vurayım. Peygamberimiz hatıbaltağa diyor ki, bir baltaya. Bunu diyor, bana sebep olan şey nedir? Niye bunu yaptın? Diyor ki, yani Peygamberimiz bakın. İnsanlar şirk de işlese, küfür de işlese, haram da işlese önce bunu neden yaptığını soruyor Resulullah. Bu yani, çünkü ne yapacak? Bunu onu, yani yaptığı bu yaptığı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 Teslimittir. El-İstislam lehu bit-tevhid. İslam'ın tarifini yaparken böyle yapıyor ilim ehli. El-İstislam lehu bit-tevhid. Tevhid ile Allah'a ne yapmak? Teslim olmak. Birleyerek. Vel-İn-kıyat lehu bit-ta'a. Ona itaat ederek boyun eğmek. Vel-berâtu mineşşirki ve ehlihi. Şirkten ve şirk ehlinden ne olmak? Beri olmak, uzak olmak. Bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Zaten... Bir sonraki girişte gelecek, bölümde gelecek. Diyor ki müellif, rahimahullah, üçüncü girizgah bu, ana konuya girmeden önce. İ'lem erşedekallahu itaatihi bil ki ey Allah'ın kendisine itaat etmesini irşat edesi kul. Müellif burada sana dua ediyor, bize dua ediyor. Diyor ki, Allah sana yol göstersin kendine itaat etmeyi. Yani davetçi bir insanın sürekli ne olması lazım? Davet ettiği insanlara dua etmesi lazım. Onları azarlar, onlara böyle sürekli korkutur şekilde değil. Ya Allah sana rahmet eylesin. Allah sana hidayet eylesin. Çoluğa çocuğa da bu şekilde. Peygamberimiz diyor ya, dua etmeyin. Sizin dualarınıza diyor amin diyenler var. Melekler amin diyor. Yani çocuğuna Allah kahretsin diyeceğine Allah sana hidayet eylesin. Allah seni ıslah eylesin. Babanın duası da kabul, reddolunmayan dualardan bir tanesi. Üç dua reddolunmaz diyor peygamberimiz. Yolcunun duası, babanın duası, mazlumun duası. Bunların üçü nedir? Allah'ın dinde kabulü aşayan dualar. Müellif de diyor ki, İ'lem bil ki, Allahu litaatihi. Allah seni itaatine gö götürsün. Allah sana itaatini göstersin. أن الحنيفية حنيفlik ne demek haniflik Bir Allah'a ibadet şirkten yüz çevirmek şirkten uzak olmak Millete İbrahim İbrahim'in milleti İbrahim'in dini أن تعبد الله ne yapmaktır Allah'a ibadet etmek ibadet nasıl ibadet etmek muhlisan halis bir şekilde Yani yalnızca O'na ibadet etmendir. Lehuddin, dini O'na halis kılarak ibadet etmendir. Ve bizalike emarallahu cemi'an nas. Allah-u Teala insanların tümüne ne yapmıştır? Bunu emretmiştir. Ve khalakahum leha. Bu gerçek için yaratmıştır insanlar, ibadet için. Kema kâle allah Teala ne buyurdu Kur'an-ı Kerim'de? Ne diyor? Zariyat suresinde. Ve mâ cinne vel inse illa li'abudun.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 Bunu herkes bizden koparamaz diyor, alamaz. Bu bir şereftir. Bu topluluğu Allahuteala diyor ki, ben cinleri ve insanları bana ibadet için yarattım. Eğer bugünkü toplumun anladığı manada olsaydı derdik ya bu cehir, ya biz ibadet ediyoruz zaten. Hedefimize layık bir şekilde, yaratılış gayemize uygun bir şekilde yaşıyoruz. Bu ayet bizi üstümüze alınmıyoruz derlerdi. Ama, üstleri, ama üstlerine alınıyorlar, ne diyorlar? Ece alal aliheta ilahan vahidan diyor ki bu adam bütün ibadet olunanları tek bir ibadet olana mı indiriyor. Bu ayet i kerime. Dura söylem kerimeye baktığınız zaman Allah Teala Kur'an'ı kendinden anlatıyor. Ece alal aliheta ilahan Bütün ilahları tek bir ilah mı yapıyor bu? Ha zal şeyun ucab. Ne olacak bir iş. Ne şaşırılacak bir iş. Müellif de i̇bn Abbas'ın tefsirini tercih ediyor. Bakın kitapta. Diyor ki, üç esas da. Ve ma'na ya'budun. Ma'na ya'budun. Yuvahhidun. Beni ne yapsınlar? Birlesinler. İbadette birlesinler. Ne demek beni birlesinler? İbadeti yalnızca bana has kılsınlar. Ve a'zamu ma Allahu bihi ettevhid. allah Teala'nın emrettiği en büyük emir nedir? Yani Allah Teala içki içmemeyi, emre, içki içmemeyi emretmiş, değil mi? Anne baba iyiliği emretmiş. Bir sürü emirler var. Bu emirler içindeki en büyük emir nedir? Tevhid. İbadeti yalnızca Allah'a has kılmak. Ve <gülüyor> hu ifradullah bil ibade nedir o? Allah'ı ibadette birlemektir. Ve azam manehu anhu şirk. Allah Teala'nın yasakladığı en büyük yasak nedir? Şirk.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 Çünkü şirkin en çok gerçekleştiği şey ne? Dua. dua. dua. Evet diğer ibadetlerde de şirk var. Korkuda şirk, ümitte şirk, recada şirk. Ama şirkin en çok gerçekleştiği yetişiyor şey Abdur Medet ya şeyh, gavs ya şeyh. dua. Onun örneği verdi. Sonra diyor ki ve delilü kavluhu bunun delili ise şudur. Wa ibudullaha. Allah Teala'ya ki, wa ibudullah. Allah'a ibadet edin. Ve la tüşriku bihi şey e. Ona hiçbir şey ortak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 Ben sizlerin ibadet ettiği her şeyden veriyim. <gülüyor> i̇badet ettiklerinizin tümünden uzalım. Bunların hepsini reddediyorum, inkar ediyorum. İllellezi fatarani. Ancak beni yaratan <gülüyor> müstesna. Ne anlıyoruz bu ayetten? <gülüyor> bu ayetten la ilahe illallah anlıyoruz. Bakalım. Lâ ilâhe illallah ne demek? Önce ret, inkar bütün ilahları reddediyorsun. Reddediyorsun. Allah'la birlikte ibadet olunan bütün ilahları reddediyorum diyorsun. Ardından peki yeterli mi bu değil? İllâ ancak bu ibadeti kime yapıyorum? Allah'a. Allah İbrahim diyor ki Aleyhisselam, ben sizin bütün ibadet ettiklerinizden beriyim deyip sussaydı bu cümlenin içine ne de giriyor? Allah Teala da giriyor. Çünkü İbrahim'in kalbi kime de ibadet ediyor?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 Diyor ki, İbrahim Aleyhisselam, قَالَ اَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ İbrahim diyor ki, İbadet ettiklerinize bir bakın. اَنْتُمْ وَاَبَاءُكُمُ الْاَقْدَمُونَ Siz ve sizin atalarınızın ibadet ettiği. Şu ilahlarınıza bakın diyor. Devamında diyor ki, فَاِنَّهُمْ عَدُوْوُنْ لِي فَاِنَّهُمْ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 İlla Rabbel alemin. Alemlerin Rabbi olan hariç. Tabi İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala Kur'an'ı Kerim'de diyor ki İbrahim Aleyhisselam neydi? Hanifen, hanifti ve mekâne minel müşrikin, müşriklerden değildi. Allah-u Teala Peygamberi Muhammed'e diyor ki sallallahu aleyhi ve selleme İttebi' millete İbrahim İbrahim'in dinine Uy. İbrahim'in dini nedir? Önce red, sonra kabul, ispat. Yani la ilahe illallah. Ve bütün peygamberlerin bütün peygamberlerin kavimlerine gönderildiklerinde söyledikleri söz budur. Ve me ersenna min kablike min rasulin Senden önce bir rasul göndermeyelim ki illa nuhi ileyhi. Ona şunu vahyetmiş olmayalım. اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَ فَعْبُدُونَ Allah'tan başka ibadete layak hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin demeleri için diyor her bir kavme ne gönderdik biz? Resulü gönderdik. Yani her kavme giden Resul neyi söylüyor? La ilahe illallahı söylüyor. Kimi zaman la ilahe illallah ifadesiyle, kimi zaman aynı dizilişle, sıralamayla. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bakın. وَقَدَى رَبُّكَ ''Vakadâ rabbuke'' Rabbin ne yaptı? Hükmetti, emretti. ''Ella ta'budû'' ''İbadet etmemenizi emretti.'' Şimdi böyle deyip sussak. ''Rabbiniz ibadet etmemenizi emretti.'' Ne anlaşılır? Hiçbir şey yapmayın. ''Vakadâ rabbuke ellâ ta'budû'' ''İlla iyyâ'' ''İlla'' ancak kendisine, ona. Yani bu cümle ayet-i kerimenin çizillimine sıralanmasına baktığınız zaman aynı la ilahe illallah hata olduğu gibi. Başka bir ayet. Mu şu Şuayb Allah-u Teala Ar Araf anlatıyor. Kavimlerine ne dedi? Uğbudullaha Allah'a dua edin. Maalekum min ilahin Maalekum min ilah. Ne demek maalekum min ilah?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 Red yani inkar ve ispat kısacası nedir? La ilahe illallah. La ilahe illallah. İşte Muhammed aleyhissalatu vesselam bu 3 giriş yapıyor. Bundan önceki derslerde bu 3 giriş, yani 3 girişi işledik, aldık. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse inşallah konunun tam özüne giriyoruz. Konunun özü nedir? İza kıla leke. Fa mal usulü 3? 3 esas nedir? Dendiğinde şöyle de diye konuya Allah izin verse önümüzdeki hafta başlayacağız kardeşlerim.